Bakın siz iman edenlerin ilklerine 3 tane 5 tane köle fakir varken 10 tane 15 tane 20 tane Mekke'nin ileri gelen soylu asil zengin insanları vardır. Bir rakam vereceğim kıyas edin Habeşistan'a ilk hicret nübüvvetin 5. yılında 12 erkek 4 kadınla oldu.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 Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman Medine'deki İslam devletini ve İslam medeniyetini yedi temel esas üzerine bina edecek. Nedir o yedi temel esas? Mescit, menzil, mektep, muahhat, Medine çarşısı, Medine vesikası yani anayasa ve askeri birlik.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 Aleyhissalat ve selam efendimiz haberdar olunca öyle memnun oldu öyle memnun oldu ki Hazreti Osman'a hayır dualarında bulunduğunu onlarca sahabi şahit oldu. Müslüman tüccar, akıllı tüccar, karın nereden geldiğini bilen tüccar. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra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 Ümmü Gülsün validemiz de hicretin sekizinci yılında vefat etti. Ağlıyor Hazreti Osman. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü şu. Osman eğer bir kızım daha olsaydı. Bir başka rivayette on kızım olsaydı. Bir başka rivayette kırk kızım olsaydı. Arka arkaya sana verirdim. Efendimizin beyanıdır.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 O cimrinin işi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı onu der. Yüzde iki buçuk veren cimrinin zekatını vermiş. Verince acıtacak varislerini acıttırma sen ellerinle ver. İşte Hazreti Osman akıllı bir tüccar olarak yaptığı budur. Ne yapıyor biliyor musunuz? Varyo eve vermiş verdiği kadar ne kadar vermiş tam listeyi söyleyeceğim şimdi size. Ama o an 300 deve askerlerinin masraflarıyla vermiş öncesinde de vermiş. Varıyor eve 700 ukiyye altın 10 bin dinar. Tam bir çuval altın öyle diyeyim. Dolduruyor bir çuvala alıyor sırtına Allah Resulü'nün önüne. Ya Resulallah bunu da benden kabul et diyor.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 Sizden daha fazla veren var. Niye size vereyim ki? Peki o zaman %20 olsun. 10 dirhemi 12 dirheme sat. Sizden daha fazla veren var diyor. Böyle böyle tam %70'e çıkıyor teklifler. 10 dirheme 17 dirhem. Bize sat diyorlar. Hz. Osman'ın sözü aynı. Tüccarlar sinirleniyorlar. Osman diyorlar. Allah Resulü